Dünyada ahirette üzeriniz olsun. Rabbimiz iki cihanın faadetine cümlemizi nail eylesin. Seybihlerinizle beraber. Güzel ve mübarek ve salaklı, ve nurlu ve kıymetli ay olan Ramazan'ı yaşadık. bayramı gördük, ibadet ettik. İki günlere geldik. Allahu Teala Hazretleri kendisiyle görüşemediğim değerli kardeşlerimin bayramlarını tebrik ederim. Ederim. Cümlemizi, cümlesini nice nice Ramazanlara, bayramlara, mübaris günlere eriştirsin. Kadir gecesine tesadüf edip onu ihya ettiğini nasib eylesin. İki cihanın kadirine nail eylesin. Burada çok büyük alim ve çok büyük soğutuydu, şey, Ebu Abdir, Abdirrahman Eskilemiy'nin Türkçe'ye henüz tercihbesi yapılmamış, çok önemli bir kaynak kitabı olan Tabakad-ı Soğutuyuk kitabını olarak onları onu okuyup, vaazımızı şöyle yapıyorduk. Eserin gibi nefis, güzel baskısı var, çok ince, emek mahsulü, çalışma mahsulü. Onun 108. sayfasına gelmiştir. terzene hali, anlatılan âlim, sufi, tahıf da 14. biyografi sahidi, Yahyat-ı Muazim-i Lazî Onun bas sayfasından biraz başlamıştık ama araya, Haftalar, aylar girdi benim seyahatim dolayısıyla. Biraz açıklayalım, <gülüyor> Yahya İbn-i Muaz Er-Razi ismi Yahya, babasının adı Muaz. Razi, Rey şehrinden demek. Rey şehrinin mensubuna Reyzi denmiyor, Razi deniliyor. Biraz kıyas dışı, alışkan, alışılmışın dışında. Razi demek Rey şehrinden olan demek. Rey şehri de bugünkü Tahran'ın kenarında olan şehir. Eskiden Tahran yokmuş, Rey varmış ve oradan çok iyi alimler yetişmiş. Orada bu mübarek büyük leştirsel bütün kitaplarda böyle fasıh kitaplarında adı geçen sözleri geçen bir büyük sahtir bu. Yahya bin Muaz Razi. Tabii bunun hakkında bilgiler biraz geçmiş de kısaca özetleyelim bu tasavvufun derin aşinası tasavvuf yaşayan ve o konuda bilgi de veren başkalarına büyük bir zar ve bilhassa hasta hal rega hallerinden rega hali yani Allah'tan ümidini kuvvetli tutmak öylece o neşe ve, şey, ve nişas üzere yaşamak üzerine temayüz etmiş Vastıdur yani, yani tatlı, Allah'a ümidi sağlam öyle halkı korkusundan ziyade sevgisi ve ümidi galip kimse ve o konuyu iyi bilen bir kimse ve güzel o konuda sözleri var. İleride sözleri gelecek, hakikaten edip bir çağır. Şey. Söylediği sözü, her sözü tartarası oluyor ve çok güzel söylüyor. Her birisi kelam-ı cıbap, atasözü gibi kıymetli. Bunlar üç kalp eşim Yahya, İsmail, İbrahim. Bu ortancesi Yahya. Efendim, İbrahim Nişabur şehrine giderken vefat etmiş ama hepsi de zahit ve alim ve kıymetli insanlarmış, miktakî insanlarmış. Efendim, hepsi e, tanınmış derim. Efendim, e, bu Horasan'ın Nişabur şehrinde yaşamış ve orada Hicri 203 kuş istemesiyle vefat etmişti. O bilgileri okumuştuk. Ama bir daha şöyle vaaz bitim olsun diye tekrar etmek oluyor. Tabii 258 senesi Hicri sene yani Peygamber Efendimizin medine-i münevvere sallallahu aleyhi ve üzerinden 258 sene geçmiş. Hem de bu seneler şemsi sene değil, güneş senesi değil, kameri sene. Yani 354 gün. Kameri sene olunca ne olur? 33 senede bir sene fark eder. Şemsi seneye göre tam tutmaz. şeyleri, ayarları farklıdır. Hem de 10 gün 10 gün şemsi seneden eksik olduğundan mesela Ramazan ayı senenin her mevsiminde gelip 10 gün geriye göre gelip 33 senede bütün seneyi dolaştır. Böylece insanın ömrü varsa yazında Ramazan görür. Sıcaklarda Parman zamanında, nefesinde güneş efendim, beynini kaynatıyorken de Ramazan yaşamış olur, kışın zemherinde kısa saatlerde o zamandır oruç tutmuş olabilir, değişir çünkü. Allah böyle nasip etmiş, o da güzel. Yani Ramazan ayı bütün mevsimlere mütakil oluyor, hepsini şereflendiriyor. Bu da yani bir başka güzellik, sabit olması bir güzellik maaşlar belli, mevsimler belli Efendim, yaz belli, kış belli hangi ayın yaz ayı, kış ayı olduğu belli bizim şimdi kullandığımız takvimde o takvimde de hepsi deniyor işte seneyi teşrif ediyor şereflendiriyor yani. herhalde o da güzel ama bizim İslami takvimimiz bu yani kameri takvim bütün İslam kitaplarında verilen tarihler hep kameri takvimdir onun ayrı hesabı vardır yetkilleri vardır tarih kurumu koca kitap çıkartmıştır, cesfelleri yayınlamıştır. Efendim 258 senesi hangi miladi seneye gelir? Hangi ayının hangi günü? Miladi senenin hangi ayının hangi gününe denk düşer? Cesfellerde böyle hesaplanmıştır. Fahit-i Unat'ın bir kitabı vardır böyle. Böyle hesaplanacak. 278 sene sonra Efendimiz'in hicretinden vefat etmiş bu efendim şehirli ama Nişapur'da yaşamış, ölmüş olan zat-ı muhterem vâiz, âlim, sohbi, edip bir mübarek şah. Tabi Araplar Nişapur diyemez. Tehâcü yoktur Araplarda. Onun için onlar Neysahur diyorlar. Neysahur. Doğrusu Nişni Nişapur Şapur, e, Sasaniyenlerin hükümdarlarından birisinin adı. Şehir ismini oradan almış yani. Evet, bunları geçiyoruz, Hadis rivayet etmiştir. Hadis rivayet etmek büyük şeref olduğundan, bu kitabı yazan şahıs, birisinin hayatını anlatırken, eğer hadisle meşhur olmuşsa diyor ki, bu hadisle rivayet etmiştir. Bir hadis ne filan rivayet ediyor. Burada iki tane rivayet gelecek şimdi karşımıza. Okuyalım, bu alimin özelliği neydi? Bu alim her şeyi senetli söyler, ispatlı söyler. Ki sözü nereden aldıysa onun isim isim sayar. Etkilen adet böyleydi. Yani biz şimdi hırsıya çıkıyoruz. Bu zamanı insanları konuşuyoruz. Elimize kalem alıyoruz. de, mecmuada yazı yazıyoruz. Söylüyoruz ama onlar öyle söylemezlerdi. Onlar bu sözü Peygamber Efendimiz'den kim işeşmiş? O, o, o kime söylemiş? O kime söylemiş? O kime söylemiş? O kime söylemiş? Kendisine gelen Hadiri kimlerden duyduğunu belirtir, kaynağını gösterirdi. Hadis içinde böyle, diğer konular içinde böyledir. Şimdi onun için tabi bu çok bilimsel bir usul, kıymetli bir şey. Onun için onun şeyine Hadde sana Muhammed'e de Ahmet'in bir Hasan, Hasan oğlu, Ahmet oğlu, Muhammed bize söyledi diyor. hadde Haddesana Ali'ye de Muhammed'in bir Ezra, ona da Efendim Muhammed oğlu. Ali el-Ezrak söyledi diyor. O da Hz. Sena Muhammed İbni Abdik ona da Abdik oldu Muhammed Siyer'inmiş. Bak Abdik ismini ben yeni isim sanıyordum. Karadeniz'de bazı kardeşlerimizin ismi var. Daha ta eski zamanlarda varmış demek ki Abdik ismi. Bu da şeymiş güvenlen bir adammış bu ravi de. Gâle-i Semîsi denir. Ee, Muazim'in raziyye işte bu güvendir şart, şahıs yani abdik oldu Muhammed ben Muaz'ın oğlu Yahya el-Razi'den duydum demişti. Elvaiz vaazla şebet bulmuş olan Yahya ibn-i el-Razi'den ben emir işittim diye ki Hamdanetli İsa el-Belsir Belsir İsa oğlu Hamdan'dan anlatıyor. An Zibrikan, o da Zibrikan isimli alimden. O da An-i -Şa Şabi isimli alimden. O da an Abbas. O da Abbas'ın oğlu Abdullah'dan. Abdullah İbni Abbas'tan duymuş. Bir kâle es tekva keremül kuluki ve kıybul Tabii <gülüyor> söz Şeyler bitti. i̇bn Abbas da bitti. i̇bn Abbas dedi ki Kale. i̇bn Abbas onun sözü olmuş oluyor. Tabi böyle olunca bu Peygamber Efendimizin sözü değil. Sahabeden birisinin sözü. Bazı alimler hadis tabirinin içine Peygamber Efendimizin seylerini de alırlar. Sahabenin kelamını da alırlar. Onu da sayarlar. Onun için buraya onu koymuş. Et takva hani şu Kur'an-ı Kerim'de allah'ın bize çok tavsiye ettiği takva özlü olun takva yasım sıkı sarılın ama müddesi kul olun diye allah'ın bize nice nice nice ayetlerde tavsiye ettiği bir hal var bir vasıf var takva mesela ne buyuruyor ünderahmanbrahim ya ey hani zin amel ettikullah ve kendimiz ne sunduk mu kadmet rica bi ma taamelun ya ya ey hani zin amel ettikullah hakka takwati lena kemutna illa ve entum muslimun ayet sayısını sayamadım sayabiliriz kuran Kerim'de kaç yerde geçiyor bu takva tavsiyesi Allah'tan korkun sözü kaç yerde geçiyor çok ettiği bir şey yani <gülüyor> Şuraya getireceğim sözü, hepimizin takvayı öğrenmesi lazım, hepimizin takvalı insan olmamız lazım. Neler? Allah emrediyor. Allah takvalı olmamızı emrediyor. Ama bu takva nedir? Salancı adam takva etiri bir insandır. Ne yaparmış yani? Nasıl bir insanmış? Bunu da iyi bilmek lazım. Bu bir ihtiyaç. Madem Allah emretmiş, Allah'ın emrettiği bir kul olabilmek için ne istediğini de bilmemiz lazım tabi. Onun için biz dedik ki yani takva üzerinde bir bilimsel çalışma yapılsa da biz güzel çalışma yapılsa da Müslümanlar bu devlete her şeyin ilmi olanı, bilimsel olanı tercih ediyor. Onu okusalar da takvanın ne olduğunu güzelce anlasalar. Hakikaten Erzurum'dan bir üniversiteli asistan kardeşimiz takva üzerine doktora yapmış. İyi, tamam dedi dedik, onu bastırdık. Takvanidir orada açıklamalı, izahlı efendim, bir kitap yani. Güzel. Tabi kısaca, hocam ben o kitabı okuyamam, sen bana anlatıver, bir suya çıkmışsın. Diyecek olursanız, zaten biliyorum ama bir de sen söyleyin. Diyecek olursanız, takva esas itibariyle sakınmak demek. Korunmak demek. Likayet şeklinden geliyor. Likayet korumak demek. Ne Neden kormuyor insan? Kendisinin başına gelebilecek bir tehlikeden korunuyor. Muhtemel bir tehlikeden eden, korulan insana takvalı insan derler, müttakî insan derler. Bu müttakî insanın korunduğu tehlike ne olabilir? Mesela bazı ayetlerde buyuruyor ki, cehennem ateşinden korun, ha, cehenneme düşmek olabilir bir tehlike. Bazı ayetlerde duyuruyor ki, Allah'tan korkun sakın, Allah'tan, Elbette tır tır titrememiz lazım. Hesaba çekecek. Ya mükafat mı ya ceza verecek. Maliki yerlik değil. Ne demek maliki yerlik değil? sahibi demek değil işte. Herkes öyle tercüme ediyor. Tercümelere de bakıyorsunuz din sahibi. Her günün sahibi Allah. Ne demek din sahibi? Din sahibi demek değil. Kişiye böyle tercüme edilmez. Nasıl tercüme edilir? İnsanın yaptığının karşılığını göreceğin günün sahibi. Din Arapça da karşılık demek. Mukabele. Mükafat veya ceza her neyse. Kemâ dini fidan. Sen nasıl bir şey yaparsan ona göre bir muamele görürsün diyor Arap mesela. Onun için Femâ ettiğimiz i fevâd Yani kim inanmıyor dine? Burada bu ne demek? Yani Allah'ın ahirette insanlara ceza vereceğine kim inanmıyor demek yani. Bunu bilmeden din gün dininin sahibi diyorlar, böyle değil. Yani bir gün gelecek, hepimiz, bütün yaratıklar, bütün insanlar Allah'ın divanında duracaklar, hesapları görülecek, bu dünyada ettiğini karşılığını görecek. فَمَنْ يَعْمَنْ مِسْعَلُوا جَرَةٍ حَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَنْ مِسْعَلُوا جَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ hanek güneş şöyle vurduğu zaman camdan havada uçuşan zerreler var ya o zerrelerin ne kadar ağırlığı vardır yani sarf bakalım o kadar iyilik yapan onun mükafatını görecek o kadar bir kötülük yapmış olan da onun cezasını gelecek ahim bir hesap işte bu korkunç ve ince ve uzun ve derin hesabın görüleceği günün sahibi Allah yani gelmiş oluyor ki, ey bu mücafatı, cezayı verecek o günde huzuruna geleceğim Rabbim, biz sana ibadet ediyoruz, ancak sana ibadet ediyoruz, ancak senin sözünü dinliyoruz, ancak senden yardım isteriz, sen alemlerin Rabbusun, Rahmansın, Rahimsin, efendim, bize yardım et de sevdiğin kul olalım, sevdiğin yolda yürüyelim. Şu evvelki ümmetlerden misaller var, sapıtmışlar, şaşırmışlar, efendim, eee, Onların yolda bizi şey yapma Biz doğru bir insan olalım Sevdiğim bir kul olalım Deliş oluyoruz Fatiha'da Şimdi Takva Ette kulluğa Allah'tan sakınmak Tabi sakınacağız Çünkü Huzurla çıkacağız Solgeye çekileceğiz Hazreti Ömer Radıyallahu anh Bir arkadaşıyla Sözleşmiş Bak demiş Hangimiz önce olursa Ölürse Hanginiz daha önce ölürse, öldüğü yerden, ahiret adalından geride kalanının rüyasına girsin, halini bildesin, tamam mı? Eh, Allah nasip ederse tamam olur demiş. Demişler, Hazreti Ömer o şahıstan önce ölmüş. Şimdi bu arkadaşı da Hazreti Ömer ahirette ne oldu diye herkesi merakla yatıyor, besliyor, rüyada Hazreti Ömeri görüyor. Herkesi yatıyor, bekliyor, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı görmüyor, görmüyor, görmüyor. Nihayet on beş geçmiş. Bir zaman sonra Hazreti Ömer radıyallahu anı görmüş, hamamdan çıkmış gibi terlemiş, yanakları kırmızı kırmızı olmuş gibi vaziyette gidiyormuş rüyada. Demiş ki, bu ne haldir? Niye hani sözleşmiştik? Niye ama çabuk gelmedi? Demiş ki hesabında yeni bitti. Tesadüfum daha yeni bitti. Ancak hesaptan çıktım. Rabbin bana rahmeti verdi. İşte onun için ancak bu gece rüyamı gelebildim. Hazreti Ömer gibi sahabeden, aşireyimde şereden, hayatında cennetle müjdelenmiş bir insan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin türbesine gömülmek şerefine ermiş bir insan. Bu kadar hesap çekerse, biz Allah'tan korkmayacak mıyız? O sahadir. O Peygamber Efendimizin müjdesine masar olmuş insan. Bu kadar Allah'ın hesabı da seridir. Seri ul hesaptır Teala O seri ul rağmen, O kadar terleme oluyorsa elbette korkuyor. Takva Allah'tan korkmaktır. Allah'ın rahmetinden korkmaktır, cehennemden korkmaktır. Efendimiz su ihapi veya uğramaktan korkmaktır vesaire vesaire her neyse sakınmak çabasıdır. Şimdi Tabi Herkesin bir meseleyi anlatış tarzı vardır, yaklaşması vardır. Karşı tarafın anlayacağı tarzda anlatması vardır. Hz. Ömer İbn-i Kâb radıyallahu anh'ın ona sormuş, sakvanı gibi, o da demişti, ''Ya Ömer sen kendi bir tarlada yürümedin mi? Hiç yürümedin mi hayatında kendi bir tarlada? Yürüdün. Ne yaptın?'' Taşalarımı suladım, dikenler dikenler elbiseme takılmasın diye. Bastığım yere de dikkatle bastım ki ayaklarıma da dikenler batıp kanatmasın. Hem ayağım kanamasın hem elbisem yırtılmasın diye dikkatli bastım, ihtiyatlı yürüdüm. İşte takva budur demiş. Güzelce anlatın. İnsan yani diken batmasın, elbise yırtılmasın diye ihtimal gösterdiği gibi hayatta öyle yürüyecek. Diken nedir burada? bu hayatta günahlar, haramlar haramlara bulaşmayacak Efendim günahlara yanaşmayacak, iltiyatlı basacak bastığı yere, çürük yere basmayacak, Allah'ın yolunda öyle yürüyecek Efendim rızasına erecek şimdi burada nasıl tarif etmiş İbn-i Abbas radıyallahu anhına i̇bn Abbas genç sahabi delik peygamber efendimiz bazen onun devletini arkasına alırdı gençti Am amcasının oğlu genç Takva diyor, et-takva, keremül huluki, ahlakın asil olmasıdır takva, insanın huylarının güzel olmasıdır, bir, huy güzelliği bir. İkincisi, ve-tibul mat'am, yemeğin de iyi olmasıdır, ne demek istiyor? Helal lokma yemektir demek istiyor. Yani, takva ehli insanın ana sıfatlarını saymış oldu burada. Takva ehli insan nasıldır? İyi huyludur. Huyları asildir. Cimri değildir, pinti değildir, sinirli değildir, tembel değildir, efendim, ne bileyim aldatıcı değildir, yalancı değildir. Her şey güzel, huyu güzeldir. Bir, ikincisi yediği lokma helaldir. Lokma helal olmak çok önemli büyükler çok dikkat etmişler bu noktaya biz de bu devirde ne kadar dikkat etsek kaçınmak çok zor olan bir devirdeyiz yani haram lokma yemeyeceksin, faiz yemeyeceksin efendim başkasının hakkını yemeyeceksin filan çok zor, işte lokma helal olsun diye düşünmek takvadır huyların güzel olsun kötü bir şey yapmayın, sizi beğenecek miyim diye düşünmek takvadır demek oluyor, bu illa bakım sözü kendi sözü, sahabe sözü olmuş oldu, yani i̇bn Abbas da deseydi ki Semih-i sallallahu aleyhi ve sellem Yakuli deseydi Kala Resulullah deseydi, o zaman Peygamber Efendimiz'in Hadisi olur öyle değil İbn-i Abbas'ın sözü. O da kıymetli Neden kıymetli? Sahabe sözü bizim için önemli Ayrıca Sahabe sözü önemli. Bu sahabe de Peygamber Efendimiz'in Şehit Yeğeni, amcasının oğlu Yakını Hem de alim olarak tanınmış Tefsiri de çok iyi bilinmiş Birisi kabir ikinci dışarıda bekleniyormuş. Anansız. Efendim, Peygamber Efendimiz'in yanında yetişmiş, görmüş, gençliğinden itibaren tertemiz yetişmiş, Kur'an-ı de çok iyi bilirmiş. Birisi bir soru sormuş da, İbn-i Abbas radıyallahu anh'a bu gence, demiş şu, şu mesele nasıldır? Demiş ki, ya bu meseleyi sormadan ölseydin yani, imanın dersiyle de delenirdir. Tam yerine sordum. Ben bu meseleyi biliyorum. Şöyle şöyledir diye cevap vermiş. Yani başkalarının bilmediği derin manaları filan bilen kritik konuları iyi derinlemesine bilen bir alif. Takvayı böyle tarif etmiş. Biz de istifade edelim. Yani huyumuzu düzeltmeye çalışacağız. Her huyumuz güzel olacak. Niyaniz dokmanın da helal olmasına dikkat edeceğiz. Tamam. Akberenel Hüseyin ibni Ahmet ibni Esedinil Herevi. Herat'lı, Helavi, Herat'lı demek. Hani Afganistan'da şimdi Herat var ya oraları banka noktadan fethedilmiştir. Çok eski İslam şehri oralı. Herat'lı Esed oğlu, Ahmet oğlu Hüseyin bize haber verdi. Diyor, yazar. Şu kitabı yazar. Kâle haddeselâ Muhammedudle Adil-i Hüseyin'in Belkîl, Belkîl'i, Meydan'ın şehri. Oralı, <gülüyor> Efendim, Hüseyin oğlu, Ali oğlu Muhammed söyledi. Haddesena Nasr ibn Haris ona da Haris olduğunu Nasr söyledi. Haddesena Yahya ibn Muaz o da Yahya ibn Muaz El-Razi'den, el El-Vaiz'den duymuş. Haddesena İsmet de i Asim Yahya ibn Muaz da Asım oğlu İsmet'ten duymuş. Haddesena Sadanul Halimi o da Sadan el-Halimi'den duymuş. Haddesena hadde ibn-i Güreyc o da İbn Güreç'ten işitmiş. An Ebiz Gübeyr, o da Ebiz Gübeyr'den almış. an diyor, tamam. Sahabeye geldi. Gale o da diyor ki sahabede "Kâne Resûlullahü Sallallahu Aleyhi ve Sellem daima tefekkür." "Tavîlen ahzan, kalillet tahik illa en yefekker." Câbir İbn Abdullah el ensari ensardandır bu sahabi efendim o rivayet etmiş ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kâne idi daimet mütekkür devamlı tefekkür halinde idi çok düşünen çok mütefekkir, devamlı zihnini çalıştıran işleten mütefekkir tezekkiri devamlı olan kimseydi tavîden ahzan. Gürünleri, mahsumlukları uzun olan kimseydi. Kalilet sahih az bilen bir kimseydi. Çok da mahzun gururdu. Mahsumlukları uzun olan bir kimseydi, gülüp az olan bir kimseydi. Çok düşünen, gürünlü hali çok olan, uzun olan, gülmesi az olan bir kimseydi. İlla en yettesin gülmesi de ancak bir olmak şeklindeydi. Yani kahkayla gülmezdi, gülmemişti, ancak bir tebessim dururdu. O kadar. Efendimizin hali. Tabi Efendimizin hali bize örnektir. Bizim de öyle olmamız lazım. Nasıl olmamız lazım? Çok düşünmemiz lazım. Nasıl olmamız lazım? Ahireti düşünüp, sevabı günü, günahı düşünüp, acaba cehenneme düşer miyim diye Korkarak, acaba cenneti elden kaçırır mıyım diye endişelenerek mahzun olmamız lazım. Bizim büyüklerimiz bize derlerdi ki küçükken, birisi fazla güldü mü, mübarek çocuk. Sıratı geçtiğinde mi gülüyorsun? Ne böyle kahkahka, sırata mı geçti? İnsanlar sıratı geçince güleceklermiş, yani. o zaman tam gülecekler, haklı olarak gülecekler. Oh, elhamdülillah, cehennemden geçtik cennete geldik diye. İşte asıl gülme yeri orası. Yoksa ya da bu dünyada sıratı geçtikte mi gireceğiz yani? Hmm, Düşünecek ne kadar şeyler var? Bizim derdimiz olmasa Bosma'nın derdi var. Her şeyin derdi var. Kafkasya'nın derdi var. Romanya'nın derdi var. Trakya'nın derdi var. Memleketin içinin derdi var. Araşi derdi var. Efendim ekonominin derbatlığı derdi var. Ölüyoruz üzüntüden gazeteleri alınca memleketin meselelerinden ölüp ölüp girliyoruz. Bayılıp bayılıp ayılıyoruz. Yani Ne olacak bu bizim sevgili memleketimizin hali? Bize emanet. Nedir bu rezervet, nedir bu felaket, nedir bu pislik, nedir bu intizamsızlık, nedir bu gayri İslami manzara, nedir bu terbiyesizlik, edepsizlik? Hepsini üzülüyoruz. Üzülecek şey yok. Hepsinde düzeltmeye çalışmak lazım. Düzeltmeye çalıştıkça da insana saldırıyorlar. İyi bile iyi bile daha iyinin düşmanıdır derler. İyi, daha iyinin düşmanıdır. Çünkü onun yanında aşağıda kalıyor. Onu rekabetten, kıskandığından ona düşman olur. Bir de düşünün kötünün iyiye, daha iyiye, neler düşman oldu? Şimdi bir insan namusluysa ahmak. Efendim bilmem dindarsa gerici. Başörtülüyse bilmem ne. E, olur mu? Şalval giydi, hapsatık. Başörtü örtü, imtihandan çıkarttı. Efendim bilmem sakal bıraktı işlere. Nişur üzücük şeyler var. düzeltilmesi gereken. Hani demokratik ki ortalık. Yani hani insan hakları. Hani şey efendim hani kimse kimsenin dini inancına karışmayacak, Karışmayacağız din ile ilişkide. Sultanahmet Meydanı'na çık. Dedelerimizin yastığı kubbenin üstüne kurun. Oradan kahrolsun şeriat diye bağır. Ya sen de durduğun yer bir kere o kahrolsun şeriat dediğin dedelerimizin eseri, dindarların eseri. Parasını Allah hızlı için ayırmış, vakıf yapmış, eser bırakmış oraya, çeşme yapmış, medrese yapmış, yani okul yapmış. Şimdinin okulda üniversitesini yapmış. Daha ne istiyorsun? Çıkmışsın onun hayratının üstüne, onun eline bağırıyorsun. Teşekkür etmen lazım. Sonra onu söylüyorsun, dönüyorsun, ne oluyorsun yani? Kahrolsun şeriat ne demek? Kahrolsun Müslümanlık demek. O gelen adamlar da diyor ki ben de Müslümanım. E sen Müslümansan senin Müslümanlığına bağırıyor işte bu kahrolsun Müslümanlık diyor. Sussana aziz kardeşlerim yanlış söylüyorsunuz Müslümanlıktır bu bağırmayın böyle desene. Ben de Müslümanım diyor. E ne için Müslümandır? Müslümanlığa küfredilmesine razı olan, küfredilmesini körükleyen, destekleyen bir Müslüman olur mu? Şeriat ne demek? Allah'ın ahkamı demek. Allah hükmediyor ya, faiz haram, zina haram, yalan haram, gıybet haram, e zekat vereceksin, namaz kılacaksın. Bunların ahkamı var ya, Efendim akıst almanın adabı, ahkamı, namaz kılmanın ahkamı, bunlar kahır mı olsun? Bunlar bu camiler, bu ibadetler, bu namazlar, bu oruçlar, bu ramazanlar, bu kuranlar, kahır mı olsun? O kadar şuursuz Kahrolsun şeref demek. Bütün bu hükümler kahrolsun. Peki ne olacak? Hangi hüküm gelirse? Ki asıl artçılar, kaytan kaytalan falanca, sarı saçlı filanca bikini mayolu falanca, onların akşamı mı olsun yani? Edezsizlik mi olsun? Efendim pislik mi olsun? Günah günah mı olsun? Aydın mı yıkolsun? Düzenli bozulsun? Efendim haklar mı yenilsin? Hırsızlık mı yapulsun? Adam mı öldürürsün Adam öldürmek İslam'da yok, hırsızlık yok. Bunlar mı fena? Şu milletin cahilliğine bak. Şu Müslüman milletin çocuklarının haline bak. Efendim onlar başka mezhepten diyor. Ya başka mezhepten, hangi mezhepten açıkça ha, söyle. Alevi. E, Hazreti Ali razı olan bu işe? Hazreti Ali işte o şeriatın en güzel, mümessil, en güzel uygulayan insan hem de geçmiş devletin başına o şeriatın ahkamını uygulamış Hazreti Ali. Sen ne biçim Alevisin? Yani ona söylüyor. O bakımdan üzülecek şeyler çok. Niye güleceğiz? E Allah'ın nimetleri, tamam Allah'ın nimetlerine hangi i olsun ama benim tarzim mutlu olmanı yetmiyor. Ben istiyorum ki cümle cihan halkı mutlu olsun. Hiç kimse kimseye zarar vermesin. Gül güneşlik Günlük güneşlik, tatlı gitsin herkese. Ben istiyorum ki harbe, darba, silaha öldürmeye harcanan paralar insanların mutluluğuna harcansın. Şu i̇ran Irak harbinde harcanan paralar İran ve Irak'ın kalkınmasına harcansaydı Amerika'dan ileri olurdu bu iki ülke. Bizim PKK'ya karşı harcadığımız paralar Doğu'nun kalkınmasına harcansaydı Kürt kardeşlerimiz Efendim bizi imlendirince kadar orada villalarda otururlar. Yani ne oluyor yani? Ne istiyoruz? Biz her şeyin hoş olmasını, güzel olmasını, kimsenin kimsenin hakkını yememesini, her tarafın güllerle donatılmasını istiyoruz. Bizim bu dersi yaptığımız şey vardı. Eyüp Sultan'da Selami Mustafa Efendi tekkesi vardı. Dar, dar diye buraya geldik bir orası yetmiyor diye geldik ikincisi bu yakadaki kardeşlerimiz de ki hocam bütün dersleri karşı yakada yapıyorsun bizim Anadolu yakasında da bir ders yap ondan geldik iki sebeple şimdi o Selami Mustafa Efendi tekkesi gülleriyle meşhur bir tekkeymiş yukarıda Murat Molla tekkesi var, Şeyh Murat tekkesi var dönümlerce aralgisi varmış, içinde ceylanlar gözermiş, çimenlerinde çayırlarında güller açarmış, sümbüller bitermiş. Sümbülüyle meşhur, ceylanlarıyla meşhur. Ne hale getirmişiz? Gidin görün Eyüp'ü. Eyüp, Eyüp senden şimdi gidin görün. Gülü çimenzar iken, efendim kuşların cıvıldadığı yerken, güllerin açtığı, gülbüllerin öttüğü yerken ne hale getirmişiz? Bak biz ne istediğimizi yapmışız. Biz ne istiyormuşuz? İşte bizim tepkilerimiz, işte benim dedelerim, işte senin ecdadın, Bak biz öyle yapmışız. Gör, tasavvuf ne yapıyormuş? Efendim, şimdi ge gelin, bir de şimdi bakın eğribe. Beton yığınları, kaçak yapılar, eğri bir, bir sokaklar, yıkık duvarlar, pis falan kasaklı efendim, manzara. Güler. Evet, Peygamber Efendimiz daime tefekkür, çok mütefekkür, devamlı tefekkür edici idi. Hüzünleri Uzun olan bir kimseydi, boynu bükük, yüzü mahzun idi ve az gülen, ancak tebessüm eden bir kimseydi diye o hadisi rivayet ediyor. Yahya bin Muaz el-Razi'nin rivayet ettiği bir hadis bu. Gelelim devamına işin. Tabi bir saat olunca beni haberdar edin de ben haddi geçmeyeyim, haddi aşmayayım. <gülüyor> Semit-i Ubeyde ne? Muhammed İbni, Muhammed Muhammed'in Hamdan'dan Ukberiyye biha. Ben diyor yazar bu Hamdanli Hamdan Muhammed oğlu Muhammed oğlu Ubeydullah'ın Ukber'i Ukber'de efendim oralı olan o şahıstan kendim duydum. Kahire Ahmet Ahmed'in Muhammed'in Serîye. Efendim o da Seri Muhammed oğlu Ahmet'ten işitmiş. Kale Semetü Eba Muhammed'in Eskabi O da Ebu Muhammed El Eskabi'den işitmiş. Kale Semetü Yahyab-i yahyab Muaz yahyab yahyab O da tercümeyi anlattığım, hala anlatılan silsenden işitmiş. Şimdi bu sözleri niye ben okuyorum böyle? Ecdadımızın ilmi nasıl topladığını, nasıl yazdığını, kitapları nasıl meydana getirdiğini iyice bilin diye. Havadan atmak yok. Yunan tarihinde böyle bir şey var mı? Yok. Yunanlı sıfıraban bir kitap yazmış, tarih ya yalan yazdıysa, ya yanlış duyduysa, ya yanlış duyduysa, kimden duydu? İmkan yok. Ama benim, benim İslam tarihindeki ilimlerim böyle. Nereden alındı beni? Yani İslam'ın ilme verdiği önem ve ciddiyet anlaşılsın diye okuyor. Ne demiş? Men ta babel maaşı Bi gayri nefa'ihil aktarı, vukila ila'l mahlukin Kelime kelime tercümesini yapayım. Efendim diyor ki men iste saha kim siftahını yaparsa açılmasını isterse ba'del ma'ash yiyecek içecek gelir kazanç kapısının açılmasını isterse bir gayri nefa'ihil ahtar Kaderlerin anahtarlarından başka bir şeyle açmak isterse, açılmasını isterse bu kile ile mahlukun rızık dilemek çürük demek. demek. Mahlukata mahlukata bırakılır, terkedilir. Kelimeler böyle. Ama izahı ne bu sözün? Ne demek istiyor? Yani kim kaderlerin anahtarlarından başka şeylerle rızık kapısını, maaş kapısını açılsın diye isterse Mahlukatı terk olunur, ona havale olunur. Ne demek? Şimdi müminin ana vasfı kadere inanmaktır. Mukadderata inanmaktır. Çünkü Allah mukadderatı tayin etmiştir, biliyoruz. Alın yazısı vardır insanın, öleceği zaman bellidir, ömrü bellidir, rızkı bellidir. Şimdi kaderin bu kesinliğini rızkın bu halini dilen bir insan harama sapmaz harama el uzatmaz telaş etmez sakin olur Efendim Allah'tan ister Allah'tan bekle İa ve İakenes ayın diyor zaten Allah'tan ister e, bazı insanlar böyle yapmıyor ne yapar o zaman mahluk Mahlukata terk oldu Hadi bakalım mahlukat senin işini görsün ve inanıp Allah'a teslim olan, tevekkül edene ne yapar Allah? وَمَنْ يَتَوَكْتَا عَلَىٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a dayanırsa, tevekkül ederse Allah ona yeter. Verir, korur, nasip eder. Kim bu sırra, bu anlayışa, bu edebe uygun hareket etmezse mahlukata bırakılır. Mahlukat da artık Hiçbir şey yapamaz. Mahlukat zaten, o da mahlukat. Yaratan Allah. Mahlukat ne olacak İnsana ne fayda verir, ne zarar verir. kimle cihan halkı insanın başına toplansa ömrünü bir saniye uzatamaz. Cihanın bütün hükümleri toplansa uzatamaz. Cihanın bütün katilleri insanın başına üşükse efendim Allah öldürmedikten sonra öldürmez. Onlara bir şey olur, buna bir şey olmaz yine. Uçaktan düşer, kurtulur. Yani Allah nasip etti. Onun için yani kaderin anahtarlarına Efendim şey yaparak kaderin anahtarı nedir? Dua'dır. Allah Teala hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Öte oni bana dua edin kullarım ben duanızı kabul edeceğim." Ederim. dua Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki: "Ed dua'u yerel kabağa e bağlayın Gibrane." isimleşmiş hükmü ilahi dua değiştirir. Allah şöyle yapacakken dua edince kulumun duasını kabul eder dua aslında yapar. Demek ki kaderin anahtarı duaymış. Tevekkülmüş, ilticaymış. Allah'tan istemekmiş. Öyle yapmayan insan o zaman ne olur? E, madem sen Allah'tan vereceğimi istiyorsun hadi bakalım Allah'tan değerliyse sana bir fayda verecek mi? Buyur. Sen dediler yani eline bir şey geçmez demek. Ben böyle alınıyorum. Bu sözün izahını böyle düşünüyorum. Vebi İslâd-ı Yahya yine aynı şahıslardan rivayet edildiğine göre bu Rey şehrinden olan vaiz Yahya İbni Muaz demiş ki çok güzel bir söz. Bunu ezberleyin, kitabınıza yazın. Çok hoşuma gidiyor bu. Başka yerde okumuştum da şimdi bunun söylediğini burada görmüş oldum. El-ibâgetü hırfetim. El-ibadeti hirsetun havanitu halvetu ve re'su malihan iştihadu bir sünneti ve, ribhul, ve, ve ribhuhel cenneti Şimdi açıklayalım. Ne demek? Sözü güzel. Edip insan olduğu belli. Ayrık olduğu sözünden anlaşılıyor yani. Hiç tanımlı insan bu sözü kim söylemiş? Büyük güzel söylemiş diye sözler. Diyor ki Yahiyet imalun raci hazretleri el ibadeti hırfeti. İbadet bir meslektir, bir sanattır. Hani sanat altın bilezikler diyoruz ya. Bir mesleği var elektrikçi, ilmem muhasebeci vesaire vesaire herkesin bir mesleği var. marambol, usta vesaire. El ibadeti hırfeti. İbadet de bir meslektir. Bir iştir. insanın kazanç sağlamak için gittiği bir yeri vardır, çarşı, pazar vardır, dükkan vardır. İşte bir iş tutturmuştur, bir mesleği vardır, işi vardır. İbadet de bir iştir, meslektir. Havani cühel halve. İbadetin dükkanları yalnızlıktır. İbadet yalnızlıkta güzel olur. Halvet, yalnızlık demek. Hiç kimsenin olmadığı yer demek. Boş olduğu yer. Mekande bir sen varsın, Halvet. Başka kimse yok. Sen oradasın sadece. Başka kimse yok. Halvettir. Ha. Peki insanların içinde ibadet? Faz ibadetler var. İşte burada cemaatle namaz kıldık. Faz ibadetler arşifade yapılır ama tatlı, asıl, güzel ibadetler tenhabe yapılır. Şimdi biz Çamlıca'da oturuyoruz. Cennet mekan efendim, Aziz Mahmud-i Hidayi Hazretleri aşağıda camisi var. Üstelarda biliyoruz külliyesi var yukarıya çilehane yapmış. Çamlıca'nın tepesine çilehane yapmış. Neden? İskidar kalabalık diye. İskidar kalabalık, dağın tepesindeki bağına çilehane yapmış, dönümlerce arazi, kimse gelmez, kimse gitmez, orada ibadet ediler. Neden? İbadet bir meslektir, bunun dükkanı tenhalık, halettir. Kalabalıkta olmaz. O bağırı bu çağırır, ötekisi söz söyler, belirgezi bilme ne yapar? Huzur kaçar. Olmaz. İbadetin tadı manevi gelişme, tasavvuftaki gelişmede tenharlıkta olur. Onun için halvete alırlar. Şeyh Efendi yetişmek durumunda olan müridi halvete alır. Gel bakalım. Gir bakalım şuraya. Neresi arası? Yerin altında kapısı, penceresiz bir küçücük Şöyle bir ancak, ayağını kıvırarak ancak uzanabilir, daracık sandık gibi bir yer, gir, en ne olacak ışık yok burada, daracık yer, e kes bir tefekkür ibadet et, namaz kıl, şimdi Ankara'da Hacı Bayram Camii var, ziyaret etmişsinizdir, onun bir görünmeyen alt katı vardır, görünmez o, arka taraftan bir küçücük kapısı vardır, böyle iki bütün girilir, Müezzin mahfilinin altından böyle caminin altına girilir. İncecik bir koridor vardır böyle. İki tarafında küçük küçük sandık gibi odalar. Dervişler oraya girecek. Allah diyecek ışık yok. Hiç ışık yok. Karanlık. Tatipte de şey Efendi ile müritlerin zaman zaman topluca ibadet etmesi için büyükçe bir odası vardır. Geride de delikli taşı falan olan yerler var. Orada abdest verecek ibadetine devam edecek. İnsanlarla konuşmak yok. Efendim devamlı zikir, ibadet öyle yetişir. Gönül gözü öyle açılır. İnsan irfana öyle erer. Allah'ın rızasına öyle vasıt olur diye. Büyüklerimiz halvet iyidir demişler. Bazı tarikatlar var. Halvete çok önem vermiş. İsmi bile halvetiye olmuş. Halvetiye tarikatı. Ne demek? Yani müritlerine halvet yaptıran. Esas itibariyle yetiştirme metodu halvet olan. E başkası diyor ki el halvetü fil celveti. Yani herkesin gözü önünde halvet halini yaşamak. O da bir o da bir nefred. Yani bizim mesela Nakşibendi tarikatında nedir prensip? Efendim halvet der encümen. Ecle meclis topluluk demek. Halvet der encümen toplanır içinde halvet halini yaşamak. Diyorlar ki, bunu söyleyen büyüklerimiz, yani insanın camide merdivenin alt katında kimsenin görmediği odada teskil etmesi, namaz kılması iyi bir Müslüman olması kolaydır. Çık bakalım dışarı, gel bakalım çarşıya, pazarı. Hem çalışacaksın, tartacaksın, ölçeceksin, biçeceksin, konuşacaksın, gelecek, gidecek, bağlayacak, çağıracak. Hem de iyi Müslüman olacaksın. Asıl mühim olan. Halkın içindeyken hakla beraber olabilmek, ibadet halini sürdürebilmek ve iyi Müslüman olmak. Onun için bizimkiler demişler ki Halvet der encümen. Herkes yapar. Senhada, camide. Camide herkes güzel Müslüman olur. Camiden sonra göreyim seni bakayım. Çık bakayım Beyoğlu'na. Git bakalım Karaköy'e. Hadi bakalım önün önünde, mal dolaş. Açık saçıklar var. Alışverişte yalan var. Aldatmaca var, vesaire var, vesaire var. Dünya, dünyanın çeşit çeşit münevvesatı. O, orada bozulmamak, orada iyi Müslüman olmak. Böyle planstikler var. Evet, ibadet, ibadet bir meslektir. İçtir, dükkanları halde, tenhayeller diyor. Ve re'si maluha, bir mesleğe ne lazım? Dükkan lazım, tamam. Dükkanı hallo. Bir de ne lazım? Sermaye lazım. Ve ha dikkat edin. Ve sermaye ha el istihhadi bir sünne. El istihhadi bir sünne. Ne demek bu? İstihhat millet sanacak işince müştehidin istihhat etmesi. Hayır. İstihhat titiz çalışmak demek. Biz sünneti ne demek? Sünneti seniyeye uygun demek. Yani sermayesi neymiş bu dükkanın? Kişinin ibadetini yaparken Peygamber Efendimiz'in sünnetine sımsıkı sarılması, onu onu uygulamakta titiz davranması demekmiş. Peki sünnete uygun ibadet yapmasa ne olur? Biz olur, sıfır alır, sevap kazanamaz. Bütün ibadetlerin kabulünün şartı. Peygamber Efendimizin öğrettiği şekilde, Sünneti seniyeye uygun yapılmasıdır. Bidat ile yapılan namazı Allah kabul etmez. Orucu bidatlı orucu kabul etmez, bidatlı hadci kabul etmez, bidatlı zekatı kabul etmez. Hepsinin Sünnete uygun olması lazım. Onun için diyor ki, dükkanın dükkanın tenha tenhalık. Termayesi de Sünneti seniyeye uygun yapmak yaptığı şeydir ve ha sermaye, ve ısmâh sermaye demek Arapçada. El-içtihad-i biz sünneti sünneti seni i uygun olarak yürümeye gayret etmek. İçtihad diyor. İçtihad terdiküp çalışmak demek. Müştehide de, iş, niye müştehit Doğru hükmü bulacağım diye terdikmiş. Kolay mı o? Kitaplara o hükümlerin yazılması. Ne kadar uğraştılar o mübarekler? Geceleri gündüzleri, ilim yolunda ne kadar çalıştılar? Demek ki ibadeti yapan da iştahat edecek. Ne de iştahat edecek? Sünnete uygun olmasında iştahat edecek. Niye niye sakal bıraktın? Sünnet Hoca. E niye sarı sarıyorsun? Sünnet Hoca. Niye uzun giyiyorsun? Sünnet hocam. Niye fazla önce dört seker kıldın? Sünnet Hoca. Niye fazla sonra kıldın? Sünnet hocam. Niye tesbihleri çekiyorsun? Sünnet hocam. Bak büyüklerimiz bize namazın, niyazın, orucun, hacın, sünnetlerini ne güzel öğretmişler. Allah razı olsun. Her zaman dua ediyorum yani. Bize küçüklüğümüzden farkına varmadan dinimizi öğretmişler. Sessiz sedasız Peki ibadet bir sanattır, meslektir, dükkanı hallettir, sermayesi sünnete uygun hareket etmektir. Ve rirh bir kazanmıştır. Kazancı nedir? Kârı nedir ibadetin? Ve ridhuhal cennetur. Şeyi de kazancı da cennettir. Bu mesleğin, mi oğlum. Tamam alın oradan. Bu mesleğin kazancı nedir? Kazancı cennet. Kazancı çok büyük. İnsan iyi ibadet ederse Efendim kazancı cennet. Çok güzel. Bir daha okuyalım. Araçasında yazın. Türkçesini de tutun. El ibadetü hırfetin havani hal halvetü ve resü malihel bi sünneti ve ribhü hel Çok güzel. Rahmetullahi aleyhi. Mekanı cennet olsun. Ve bihikale sen'itu yahya yakul. Aynı rivayet zinciriyle Efendim en son ravi olan Ebu Muhammed el-Eslabi demiş ki Senesi Yahya yetun Yahya İbn-i Muaz'ın şöyle dediğini işittim Es sabru alel halveti min alamatil ihlas burada da halvet kelimesi karşımıza çıktı iyi peş peşe denk düştü Es sabru alel halveti bak size lazım olur bu bilgi yalnızlığa sabretmek. Tenhala. Kimse yok. Tenha. Hiç kimse yok. Nasıl canı sıkılıyor milletin? Öf patladım. Yalnızlıktan öldüm. E ne yapalım? Hadi Üsküdar'a e gidelim. Kahveye gidelim. Arkadaşların arasına gidelim. Toplantı olsun. Kalabalık olsun. Efendim canım sıkıldı. Es sabru alel salveti yalnızlığa sabır min alamatin ihlas. İhlasın alametlerindendir. İhlaslı insandırsın. Yalnızlığı sever, halveti sever. İhlasın alametidir. Yalnızlığı seveceksiniz. Yalnız, yalnızlıktan zevk almayı öğreneceğiz. Çünkü yalnızlıkta Allah'la baş başa kalmak var. Dost ile tenha olmak var. Yalnız kalmak var, baş başa kalmak var. Müjaciat var, dua var, gözyaşı var. İstediği gibi çekilmeden efendim camilerinden ibadet etmek var. Ne güzel. Güzel söylemiş. Semih-i Uleydallah İbne Muhammed İbni, Muhammed İbni Havdanel Hukberi deminki şahıs, ondan işittim diyor müellif. Yakul-i Haddi Semih-i hasen Senceri, -e Sencarlı Ebu'l-Hasen'den işitmiş, o söylemiş ona. Yakul-i Semih-i Ebu Yakub-et Darini, o da Darinli, Ebu Yakup'tan duymuş. Yakudisim, Yahya'tu Mazi'ye raziy. O da Yahya'tu Mazi'ye raziden işittik ki, Yakudis şöyle diyor, ne şeyimiz tercümeyi hali anlatılan o meşhur sözü: "Eddar, el dinya darul iskali ve el ahiret darul ehval. El dinya darul iskali ve el ahiret ehval." Bella yazarul Abdu, "Beynel Ehval ve Ishkal, hatta yeste kıl ve biril kararı, inma ilan cenneti ve inma ilan dar." Şimdi Arapçasına okuyunca dikkat ederseniz, şey var, katil gibi ses benzerli benzerliği var. Secil diyoruz biz. et dünya daru ishkalin ve ahmede daru ehvalin." Ishkal, ehval birbirine benziyor. Sonra. Ne özellikle ardi benel ehval ve eşkal. sonra hatta yeste kırla bilim kararı, yeste kırla karar. imma ilen cenneti ve imma ilen nahr. Sözü usta söylüyor, şiir gibi söylüyor, güzel söylüyor. Bakalım manası ne? Buyuruyor ki Yahya bin Malik bin Razı, ﷺ ya. Bu dünya baru eşgalin meşguliyetler dünyasıdır meşguliyetler diyarıdır, yurdudur burası bu hayat, bu içinde yaşadığımız şu hali hayat meşguliyetler yurdu evidir, meşguliyet evidir dünya, çolukla çocukla işle, güçle, memuriyetle, bilmem imtihanla vesaireyle meşguliyet meşguliyet meşguliyet Vel ahireti daru ehval. Ehval de korkular demek. Ahirette korkular diyarıdır. Neden? Ahirete gittiğin zaman mahkeme-i var, hesap var, sırat var, cehenneme düşme ihtimali var, cenneti kaçırma ihtimali var. İşte bir ülkede cennete girme ümidi var. Ahirette korku yurdu. Dünya meşguliyet yeri ahiret korku yeri la yezâliz altı deynel ehvâni vel eskâni kul daima meşguliyetlerle korkular arasında böyle çırpınır hatta yesse kırla bil kararı imma ile cenneti ve imma ilenler sonu işin gidip cennette sonuçlanıp bitinceye kadar orada karar kılıncaya kadar ya da cehenneme düşüp orada karar kılıncaya kadar kul meşguliyetlerle korkular arasında uğraşır durur. Cennete gidip orada karar kılıncaya kadar ya da cehenneme düşünceye kadar. Evet şeyde de okuyoruz ya selaten tüm zinada Allahümme sallâ elâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin selaten, yarabbim peygamberimize ve peygamberimizin âline selat eyle rahmet eyle lütfeyle, ikramlarda bulun salaten öyle bir ikram ile ki tüncina biha min cemi'il ehvali nasıldır? salaten tüncina biha min cemi'il vel afad efal ehvali vel afad varsa şimdi onu ahval diyor. Ahval başka kelime kır başka kelime, türkçe de kir başka kelime. İngilizce birbirine benziyor ama kır dersen çayırlık manasına gelir, kir dersen pislik manasına gelir. Bir hatten değişir. Kedi dersen başka olur, kadı dersen başka olur. Biraz benziyor ama farklı. Ahval başka, haller demek. Ehval başka, korkular demek. Yani bizi her türlü korkulardan, dünyada ve ahirette, her çeşit afetlerden koruyacak bir sevabı bize kazandıracak şekilde salatü selam etti ya demek ehval olacak o. Müezzinler bizim müezzine ben ihtar ettim hala ahval diyor. Ahval değil. Ehval iki gözlü Korkular şimdi bu dünya meşguliyet dünyasıdır öyle meşguliyetler ki Allah'a asıl vazifemiz burada Allah'a kulluk etmek olduğu halde hepimiz bir şeyle meşgul oluyoruz yani senin benim asıl vazifem bu meşguliyetler mi? Hayır. Allah bizi buraya niye gönderdi? kadın olsun erkek olsun Allah bizi buraya imtihan için gönderdi. Biz burada Allah'a güzel, iyi kulluk yapmakla imtihanı kazanacağız. İşimiz bu. E ne yapıyoruz? İmtihan bir tarafta dursun. Eyvallah. Hadi bakalım. Çeşitli meşguliyetlerin işini. Meşguliyetler de bitiyor. Hadi meşguliyetlerine hoş görelim. Evde çoluk çocuk var. Para kazanılacak. Elbise alınacak. Yiyecek alınacak. Hadi eğlenceye. E bu ne oldu? Hadi yemek yemek için, karnını doyurmak için çalışmanı hoş gördük de bu keyif bu sefa ne oldu? Hani onun meşru, meşru bir şekilde halletmeyi de kılda bayırda sallanmaya gittin, eğlenmeye, efendim pislik yapmaya gittin, neyse. Bu günah ne oluyor? şu çocuk oluyor, ne olacak? Yani insanoğlu şu dünyanın manasını anlayamamış, bu dünyada ne yapması gerektiğini düşünememiş, efendim şey yapmış oluyor ama ana hedefi kaybetmiş oyalanıyor burada ya senin görevin oyalanmak değil bu meşguliyetlerin içinden kendini sıyıracaksın ana hedefi göreceksin Allah'a güzel kulluk yapacaksın. Millet bunu yapamıyor yapamıyoruz. Allah yaptırsın yardım etsin. Tezletin emek etsin. Şu meşguliyetlerin içinden sıyırılıp Allah'a güzel kulluk etmeyi başarmalıyız. Herkes bir şeyler meşgul oluyor. İlk okul diploma alıncaya kadar, ortaokul diploma alıncaya kadar, lise diploma alıncaya kadar, üniversite diploma alıncaya kadar, tamam. Ondan sonra meslekte memuriyet bitinceye kadar, ondan sonra yıllar emekli oluncaya kadar. Zaten emekliliği ya oluyor ya olmuyor, emekli olduğu zaman da ömür bitmiş oluyor. Bu kadar sene Allah'ın rızasına uygun olmayan şekilde geçmiş oluyor. 65 sene. İnanmadım ben şimdi, imtihan kaybedildi işte. Bu darul eşkalde meşguliyetlerden kendimizi sıyırıp Allah'a güzel kulluk etmeyi öğrenelim. Ahirette tehlikeler yurdudur. Yani orada tehlikeler kaynaşıyor. Muazzam tehlikeler var. El cahilü cesurun. Bilmeyen insan korkmaz. Yani çocuk bu telde elektrik olduğunu tuttuğu zaman çarpılacağını bilse elini bulutar mıydı? Tutmazdı, cahil bilmiyor. Ama bilen insan aman teller orada çıplak. Aman oraya yaratırmayın çocuğu. Çekin der. Cahil cesurdur. Şimdi millet ahiretin tehlikelerini bilmediğinden vur patlasın, çal oynasın günahta geziyor. Halbuki ahirette tehlikeler var. Çok tehlikeler var. işin sonu nereye varacak? Hatta yeste kırral kara, bihir kararı İmma ile cennete ve imma ile nâ. İnsanın en cennete gidecek. Kararı, hani de nameler söyleniyor söyleniyor, şu makamda karar kılınıyor. İşte o karar onu ya cennete götürüp orada durduruncaya ya da cehenneme atıp orada artık belasını buluncaya kadar gidecek bu iş. Onun için ahiretin korkularını hatırdan çıkartmayalım, dünyanın mesuliyetleriyle oyalanmayalım. Allah'a güzel kulluk etmeye bakalım. Güzel kulluk etmek de güzel sanattır, meslektir. Tenhalarda Allah'a ibadet edelim. Sünnet-i seniyeye göre yaşayalım, ibadet edelim. Kazancımız cennet olsun. Evet, saat dolmuş. Biz de paragrafın başına geldik 150. sayfaya. Allah'ın gününden razı olsun. Allahu Teala Hazretleri şu okuduklarımızdan ağızlarını istifade etmeyi nasip eylesin. Efendim, sevdiği kul olarak yaşamayı, sevdiği işler yapmayı nasip eylesin. huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varanlardan cennetine girenlerden cemalini görenlerden eylesin. Fatiha-i Şerife mavi besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Üç karavası şerife. İki elem neşrah, bir elem neşrah ve kesüresi besmeleyle. Allah'a hadis mi Fatiha-i Şerife, maal <Gülüyor> Üç salavat-ı şerife. قال منه لا إله إلا الله لا إله إلا الله <Gülüyor> Rabb el alemin ve ve ve selam ve bi Ya eksikli kusurlu yapmış olduğumuz namazlarımızı, niyazlarımızı, ibadetlerimizi, taatlerimizi, vaat-ı tesbiratımızı, tesbihatımızı, hat-ı zikirlerimizi lütfunla keremden kabul eyle ya Bizleri rahmetine eren, rızana vasıl olan kullarından eyle ya Şu ibadetlerimizden, zikirlerimizden, hatımızdan ve kardeşlerimizin okumuş olduğu 3 adet hatlı Kur'an-ı Kerim'den muhakkak ki fazla keleminle vaat ediyorsun, nice hayırlar, ihsan ediyorsun, ecirler, sevaplar veriyorsun. Bizlere ecri, cezil, sevabı kesirler, ihsan ile yarabbim. Hasıl olan hücür-ü mesribatı biz evvela ve hasreten Efendimiz muhammed Mustafa Mustafa'a, aleyh-i etver tahiyyat teslimat hazretlerine az ve hüde ve hediye ile Şu anda vasıl eyle yarabbim. Peygamber Efendimiz'e karşı eksiğimiz, kusurumuz, suçumuz, sünnetine uymakta taksiratımız çoktur. Ya Rabb'i peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine rızasına intifasına ermeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin peygamber efendimize has sünnet sana has kul olmayı bize nasip eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o mübarek ashabının, ezvacının, evladının, züriyet-i ve makamının manevi halifeleri, sadat ve meşayihü'l-azam, evliyaullah büyüklerimizin, salihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ayrı ayrı hediyeleri vasıl eyle hanseten şu belgeleri fetheden Fatihlerin, Fatih Sultan Muhammed Han'ın Hücahitlerin Ashab-ı hayrak Hasenat'ın ve şu Mustafa Nazmi Efendi Cami'ni yaptıranların geçmişlerinin, kendilerinin ve uzaktan yakından bu vaazı dinlemeye gelen siz kardeşlerimizin de ahirete geçmiş olan bütün yakınlarının, sevdiklerinin, geçmişlerinin ruhlarına hediyeleri verip vasıreyle. Bu hakimleri okuyan kardeşlerimiz kimlere niyet ederek okumuşlarsa onlara da haseten ikram eyle. Ya Rabbi cümlesinin kabirlerini kür nur eyle, ruhlarını mesrur eyle, nurlarını ve sürurlarını ziyade eyle, makamlarını âlâ eyle, kabirlerini cennet bahçesi eyle. Ya Rabbi bizlere de tezhetine refik hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eyle. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip eyle. Yolunda doğru yürümeyi nasip eyle. Sevaplı işler yapmayı nasip eyle. Haramlardan günahlardan titiz bir şekilde takva ile korunmayı nasip eyle. Ya Rabbi gönlümüzü